Bismillahirrahmanirrahim ve bihinis-se'in Hükmü ibadetel kuburi bi tawafi ve duai ashabiha Fetvalar bölümünde hala akide ile ilgili sorular bölümündeyiz. Şimdiki 12. soru ve cevabım. Soru, kabirlere ibadet etmenin, etrafında dolaşarak ibadet etmenin ve o kabirde yatanlara dua etmenin hükmü nedir? Burada diyor ki bu soru e, çok önemli bir sorudur. E, bunu iki yönde değerlendirmemiz gerekir. Kabir asabı iki kısımdır. Birinci kısmı, kısmı tuğfî alel-i islamı ve yüthününün nâsü Bir kısım kabirde yatanlar vardı ki İslam üzere vefat etmiş ve insanlar onu hayırla anıyorlar. فَوَيُرْجَعَ لُهُ الْخَيْرُ وَالَكِنَّ مُفْتَقُرٌ اِلَيْهِ وَالْمُسْمِينَ نَدْعُونَ اللّٰهِ لَهُ بِالْمَغْفِرِةِ وَالرَّحْمَةِ o insan hayırla yad edilir ama Müslüman da olsa o insanın Müslüman kardeşlerinin onun için dua etmesine ihtiyacı var. Ne diye dua edecekler? Ya Rabbi bu kardeşimizin günahlarını bağışla, buna kabirde merhamet et gibi dua etmesi gerekir ve meşhur olan budur. Haşr suresi 10. ayet Rabbimiz buyuruyor ki: "Vellezine ca'u min ba'di meykuluna Rabbena gfirel lena ve li ihvaninellezinen sabaquna bil iman ve la tej'al fi kulubina gillen lillezine amenu Rabbena rahim." kendilerinden sonra gelen müminler derler ki ya Rabbi bizi bağışla ve bizden önce imanlı bir şekilde ahirete gitmiş kardeşlerimizi de bağışla walatej <gülüyor> iman eden kardeşlerimize karşı kalbimizde bir kin yapma Rabbena <gülüyor> rahim de olduğu gibi ey Rabbim sen bizim bize çok merhamet edensin ee, bu ayette haşir onda olduğu gibi Mümin insanlar, mümin kardeşlerim, kabirlerinde onlara dua edebilirler. Dua ederler ve meşhur olan da budur. Bu la an an la an Kabirdeki bir insan hiçbir kimseye fayda vermez. Ne kendisine, ne de başkasına. Kendisine bir zarar gelmesinden e, mani olamaz zarar gelmesine mani olamaz başkasına da zarar gelmesine engel olamaz. Valla en ye celbe nefsini nefal alı gayri ve muhtajın ileni ve ikvaniyi ve Yani ve o kendisine bir fayda sağlayamaz da. Yani bir zararı defedemediği gibi bir faydayı da kendine celbedemez, kendine de fayda vermez ve başkalarına da fayda vermez. Bilakis o. Müslüman kardeşlerinin menfaatine, Müslüman kardeşlerinin ona fayda vermesine ihtiyacı vardır. Mesela ne, ne gibi? Müslümanlar o kimse için başta e, cenaze namazını kılarak e, ona dua etmiş olurlar. Onların duasına, onların cenaze namazına muhtaçtır. Ve vefat ettikten sonra, cenaze namazı kılındıktan sonra da arada sırada müminlerin o kabirlere gidip oralardakileri selamlamaları ve Ya Rabbi bu kabirde yatanlara bağışla, bunlara merhamet et diye dualarına ihtiyacı vardır. Kimin? Kabirdekilerin. Yani bırakın kabirdekilerin başkasına yardım etmesini, o yardıma muhtaçtır. Tamamen bir cüssedir, etkisi yoktur. <gülüyor> kabir ashabından ikinci kısım insanlar vardır ki, Men ef'alutu eddi ila fiski el fıskayı el fıskayı milletin. Bazı kabir ashabı insanlar vardır ki, o insanların fiilleri fasıklıktır. Nasıl fasıklıktır? İnsanı İslam dininden çıkartan bir fasıktır. Keulâke lezheni yeddeûne ennem evliyâ ve ye'lemûne algaybe ve yeşifûne minel mârd. Mesela diyor ki bu kabirde yatan diyor veli zattır diyor. Gaybı bilir diyor. Hastalığa şifa verir. <gülüyor> Hep fayda sağlar insanlara. <gülüyor> mesela adam diyor ki buraya diyor yağmur yağmasının sebebi diyor kabirdeki bu yatan insanların hürmetine diyor mesela. Öyle şeyler söylüyorlar. Fayda sağlıyor inançları. وَالنَّفَعَ بِاَسْبَابٍ غَيْرِ مَعْلُومَةٍ هِسَّنْ وَلَا شَرْعَنْ Hissen veya şer'an hiç bilinmeyen sebeplerle fayda verdiğine inanıyorlar. فَهَوْلَا الَّذِينَ مَا تُعَلَى الْكُفْرِ لَا جُزُوا Bu gibi kabirde yatan insanlar küfür üzere ölmüştür. Yani dünyadayken böyle şeye inanan insanlar öldükleri zaman bunlar küfür üzere gitmiştir. Bunlar için dua edilmez. Bunlar müşriktir, bunlara merhamet de edilmez. Anlaşıldı mı? Yani böyle <gülüyor> diyorlar ki falanca zatlar velidir, bunlar gaybı bilirler, hastalığa fayda verirler, insanlara fayda sağlarlar gibi böyle bir inanca sahip olan insanlar öldüklerinde bunlara dua edilmez, cenaze anamızı kılmaz, bu insanlara da merhamet edilmez. Ee, Ayet-i kerime makamlerinde bi'llevi qurba min bir peygambere yakışmaz iman edenlere de yakışmaz ne yakınları dahi olsa müşriklere istiğfar etmeleri onların cehennemlik oldukları açığa çıktıktan sonra yakınları dahi olsa onlar için istiğfar dilemeleri Onlara yakışmaz, helal değildir. وَمَا كَانَ السِّغْفَارِ İbrahim ile اِلَّا عَمَّ وَعِيدَةٍ وَعِدَهَا اِيَّا İbrahim Aleyhisselam'ın babası Azer'e istiğfar etmesi ona vermiş olduğu bir sözden dolayıydı. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ adu لِلّٰهِ İbrahim Aleyhisselam da baktı ki babası Azer gerçekten Allah düşmanı teberru emin ondan biri oldu. İnne İbrahim la Halimun, İnne İbrahim lawan Halim. İbrahim gerçekten Rabbin'e yönelen ve yumuşak mizaçlı biriydim. Wuhum layin fena eden velaya durur ne olur. Kabirdeki insanlar hiçbir kimse ne fayda verirler ne zarar veriler. Velaycuzu layeden eniye teellakabihim, hiçbir kimse onlarla irtibata giremez ve ra'a yani mesela diyor ki burada bir kimse şuna güç ettirirse mesela diyor ki bunların kerametleri var bu insanlardan kerametler çıkıyor. Bu kabirden nurlar çıkıyor. Bu kabirden güzel bir takım kokular hissediliyor gibi bir şeyler söylüyorsa ki Halbuki insanlar tarafından da biliniyorsa ki o insan küfür üzere öldüğü de biliniyorsa Buna rağmen insanlar böyle bir şeyler söylüyorlarsa bu şeytanın aldatmasındandır. Şeytan o gibi insanları cehenneme sevk etmek için o kabirdeki insanları cehenneme sevk ettiği gibi o o insanları da kabir da canımı sevk gitmek ister. Ee, ayet Tövbe suresi 113 114. inni inni muslimin min bi Allah'tan başka hiçbir kimseyle irtibatınız olmasın böyle kalbi bağlantı. Fe ve ard. 7 kat semanın ve yeryüzünün mülkü sadece Allah'ın elindedir. Ve ile yürücül tüm işler sadece Allah'a döndürülür. Ve la yucibu da'vetel muddar ila Darda kalanın duasını Allah'tan başka kimse cevap veremez. Sen ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi diye dua ettiğinde senin duanı gece kalkmışsın, tençütte yalvarıyorsun, yakarıyorsun. O halini duyan Allah'tan başka kim var? Yataktasın, bir derdin var, Allah'a sunuyorsun. Kimse yok o anda diyelim. Kimse seni duymuyor. Kim duyuyor? Sadece Allah Celle Celalühu duyuyor darda kalanın duasını kim icabet eder? Allah. Ve Allah. Sıkıntıyı gideren de Allah'tır. Duyan da o, cevap veren de o, sıkıntıyı gideren de odur. Nehl suresi 53'te Rabbimiz şöyle buyurur. "Ve ma bikum min nimetin fe min Allah. Thumma iza masakum darr fe Size herhangi bir nimet dokunduğu zaman o Allah'tandır. Size bir zarar dokunduğunda sadece ona yönelirsiniz. Yani burada Allah Teala buyuruyor ki Size i̇şte bir nimet dokundunda hani Allah'a havale edersiniz, biraz da insan kendisine de havale eder ve hayatı bir takım şu gibi sebeplere sarıldım. Allah da yardım etti, bu nimeti elde ettim dersiniz. Ama zarar dokunduğunda sadece ona yanışırsınız yalvarırsınız. Mesela düşün ki bir gemi ki Kur'an-ı Kerim'de bunu iki yerde Allah-u Teala belirtiyor. Bir gemi de deniz tam e, o gemi yutacak hale geldiğinde gemi alabora olacak hale geldiğinde herkes birden ne yapar? Kelime-i şehadet getirip bildiği duaları söyler. Ya Rabbi biz buradan kurtar, ne olursun. Hiçbir şey aklına gelmez. O yüzden mesela durun sevdurun dâvurabım, minibine ilayi. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman ihlaslı bir şekilde insanlar Allah'a yalvarırlar, dua ederler. Tüm ve idaeda kominur <gülüyor> rahmeten sonra insanlar o sıkıntıdan kurtulup işleri normalleşip Allah'ın rahmeti onları kuşattığı zaman imkanları arttığı zaman idaferi kominhum birabbi bir de bakarsın ki o gemideki o Allah'a yalvaran insanların bir bölümü ne olur Allah'a şirk koşarlar. Allah muhafaza. <gülüyor> Benim nasihatim diyor insanlara dinlerinde sadece Resulullah'ı taklit etsinler ve sadece Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olsunlar. Rabbimiz Ahzab suresi 21'de ne buyuruyor? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ لَيْا اُسْتُنْ Sizin için Resulullah'ta güzel bir örnek vardır. Geçen Fransa'ya yola giderken namaz kıldığımız orada Türk'ün biri gördüm. Aa, maşallah sofisiniz galiba diyor tamam mı? Ben dedim ya elhamdülillah biz Müslümanız sofi mafi değiliz dedim. Adam şimdi şaşırdı o da diyor ki Ya diyor ahir zamanda alimlere yapışacaksınız diyor deniliyor ya diyor Atıyor öyle bir şey yok bak Allahuteala ne buyuruyor Sizin için en güzel örnek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir en güzel örnek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dedir başka kimse değil çünkü o yanılamaz hata yapamaz. O hata yapacağı zaman hemen uyarılır, düzeltilir. En doğrusunu bize bırakmıştır ve sunmuştur. Elakatikan aleküm fi rasulillah usvetun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sizin için güzel örnekler vardır. Limen kana yercullah ve'l-yevmel ahir ve zekera'llah kaseera. Allah umideden, ahireti umideden ve Allah'ı çokça zikredenler için. Adama biz diyoruz ki biz Müslümanız, inanmıyor. Ya biz de Müslümanız da diyor. Ben diyor, Mahmut ne dedi? Bir hoca dedi. Mustafa Efendi mi dedi? Bir şey dedi. Sabri Efendi. Bir tane bir hocayı söyledim neyse siz kime bağlısınız? Biz kimse bağlı değiliz. Biz Allah'ın kitabı peygamberin hadisine falan bir türlü bağlı bağlamadı. Dedik ki biz gerçekten Müslümanız bizim bir şey illa bir yere bağlı değil. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İskender değiliz. İskender İskender'de bir şeyler dedi evet. Ve le kavli ta'ala kul in kuntum tehibbun Allah fettebi'uni yuhbibkumullah Ali İmran suresi 31'deki ayet-i yuhbibkumullah. <Sessizlik> evet. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Yani biz eğer Allah'ın Allah'ı sevdiğimizi iddia ediyorsak ve Allah'ın sevgisine ulaşmayı istiyorsak tek şart Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaktır. Ve vacb ale bir insan kendisinin veli olduğunu iddia ediyorsa o insanların biz ne yaparız amelini tartarız kitap ve sünneti uygunsa deriz ki Allah'ın velisi olma ihtimali vardır Allah'ın velisi olma ihtimal vardır. Bir de şu var. Yani şunu aklımızdan çıkartmayalım ki Allah'ın veli zatları bizim bugünkü toplumda anlaşıldığı gibi yani belirli şahıslar ayarlanmış, e, belirlenmiş aynı he peygamber gibi onlar Allah'ın velisidir. Onun dışında veli yoktur gibi bir şey değil. Veli kimdir biliyor musunuz? Allah e, Celle Celalhu'nun nazarında "Ellezine amenu ve İman edenler ve Allah'tan korkanlardır. Her mümin ki İmanında yakini inanç varsa ve Allah takvası da varsa o o mümin velidir. Allah Celle Can ifadesiyle onlar korku da yoktur, üzüntü de yoktur. Yani insanların beklediği belirli bir şahıs olacak. O insanlar, o veliler herkes tarafından bilinen birisi olacak. Ondan bir takım kerametler sadır olacak veya insanlar o gibi insana nispet edecekler. Veli dedikleri insanların böyle. Ama Allah Celle nazarında iman ehli olan, imanı yakin olan ve bir de takva sahibi olan yani haramlardan sakınıp Allah'ın emrini yerine getirendir. Eğer kitap ve sünnete adamın amelleri muhalefet ediyorsa Allah'ın velisi değildir. Fakat zekrullah fi mizanih mizanen Allah'ın velilerini tanımada adaletli bir ölçüyü Allah Teala bize belirtmiştir. Yunus suresi 62 63'te şöyle belirtiyor. E lâ la havfun Dikkat edin. Şüphesiz Allah'ın velileri için korku da yoktur, üzülmek de yoktur. Cennette üzülme var mı? Yok. Cennette korkma var mı? Yok. Allah'ın velileri için. Ellezîne <gülüyor> amenu. onlar kimdir? Sıfatı Allah Teala belirtiyor. Bir iman ettiler ve ikincisi de takva sahibi oldular. Bu kadar. Yani mesela diyelim adam şirk içerisinde Allah'ın velisi diyorlar. Bu adam Allah'ın velisi değil, şeytanın velisi olur o insanlar. Yunus suresi 62 63. Evet. Fe men kana mu'minen taqiyan kana lillahi kim bir mümin olursa ve takvalı olursa o Allah'ın velisidir. Ve men lemekun kedel ki felesi bi velillah. Kim böyle değilse iman ehli değil ve takvalı değilse Allah'ın velisi değildir. Ve men kana ma'ahu ba'du'l iman ve takva kana fihi şey'un min'l velayete. Kimde imanın bir bölümü var, takvanın bir bölümü varsa deriz ki onda veli olma özelliğinin bir bölümü vardır. Ve ve madel ki فإننا لا نجزم لشخص بعينه bir şey, lakinna nakul ala sebebi'l umum. Kul men kana mu'mina Biz hiçbir kimse için değiliz. Ahmet Efendi velidir. Mehmet Efendi velidir. Hasan Efendi velidir diye. Kesin böyle bir şey diyemeyiz. Ama biz genel olarak deriz ki yani isim isim zikretmeyiz ama ne deriz genel olarak kim Allah'a inandıysa ve kim takvalıysa o insan Allah'ın veli kuludur. Tamam? Zaten bizim için önemli olan bu olması az mı ama insanlar öyle değil. Söyleyeceksin işte illa Adana'da şu adam var, Adıyaman'da şu adam var, Konya'da şu zat var git ona görün bilmem ne bu veli zattır. İnsanların böylesine daha yatkın ama bir Müslüman kendisi de bir veli olabilir. Allah'ın e, istediği gibi bir iman eden bir kul olmaya çalışırsa ve takvalı olmaya çalışırsa o nedir? Allah katında velidir. Yani bir iman ehli ikincisi de takva ehli ise o nedir? Allah'ın velisidir. <gülüyor> <gülüyor> ve yüklem, anna Allah ve celleda, kad yüften ol insan, bir şeyim mi, mithadil umur. Şunu iyi bilin ki Allah teala bazen bu veli olma e, meseleleriyle insanı imtihan eder Allah teala. Fakat yeterli kol insanı bil kabr. <gülüyor> Adam olur kabire bağlanır. Fed'u sahibihu. Kabirdeki insana gider, dua eder. Eyu yakuz min turabihi yetebarraku bi. Ve hatta o kabirden toprak alır onunla teberruk etmek için. Fehsul matbuhu o toprağı aldığı zaman isteği olur düşüncesi vardır. Ve yekunu zer ki fitneten min Allahu azze Bu o kişi için Allah'tan bir fitnedir. Çünkü biz biliyoruz ki o kabir duaya cevap vermez. Ve enne hada turabel ekun sebebi lizvali'd darri ev celb'in naf'in. Biz de şunu da biliyoruz ki hiçbir toprak bir zararı gidermeye veya bir menfaati elde etmeye sebep değildir. Ayet-i kerimede Rabbimiz de buyuruyor Ahkaf 5 ve 6'da. Vemen adallu? Bundan daha sapık kim olabilir? Kimden? Min men yed'u min dunillahi Allah'tan başkasına dua ediyor. Mellayesecibu ileyhi yevmel kıyamete kadar duasına cevap vermeyecek olana dua edenden. Yani sen kıyamete kadar toprağa dua etsen toprak sana fayda vermeyecek. Bu Onlar toprak ve topraktakinler o insanların yaptığı duadan gafil. Haberi yok. Sen istediğin kadar git o falanca zattan falanca dediğin o kabirdeki insanın istediğin kadar ise o senin dediğini duymuyor ki zaten. İşte o gafil olana dua edenden, gafil olana, kabirdeki olan o gafil olana dua edenden daha sapık Hiçbir kimse yoktur bildiğimiz. Veya hücceran insanlar toplandığı zaman kâni ülehum onlar onlar düşman olacaklar ve kâni be ibadetim kafirin onlar onların ibadetini inkar edecek. Mesela dedim ki adam gidiyor eba iyyubel ansariye Ey eba ansari benim çocuğuma şifa ver benim şu hastalığımı gider bana e, ne bileyim kadın için koca bul koca için bana hanım bul bana çocuk ver vesaire böyle gidiyor dua ediyor değil mi o eba iyyubel ansari duyuyor mu duymuyor? He. Kıyamet gününde mahşer anında o gibi insanlar kendi kabirlerinde dua edilen insanlar o dua eden insanlardan davacı olacak düşman olacaklar. Ve kanu be ibadetim kafirin onların ibadetini inkar edecek. Kanu le adan onlar onu düşman kesilecekler. Ve kanu be ibadetim kafirin onların ibadetlerini o dualarını inkar edecekler. Burada da bakın dikkat ederseniz. Evvela allah Teala 5. ayette dua diye başladı. 6. ayette de ibadet diye bitirdi. Çünkü ibadet duadır. Dua ibadettir. Yani dua etmek ibadetin ta kendisidir. Evet. Evet. Nahl suresi 20. "والذين يدعون başkasına dua edenler bir şey yaratamazlar halbuki onlar yaratılmışlardır. Emvatun gayru onlar ölüdürler, diri değillerdir. onlar ne zaman diriltileceğini bilebilmezler." O açıyorlar ne bilmezler yani ne zaman dilit yani ölü yani adı üzerinde ölü ama insanlar işte cahil olunca şeytan insanın kafasına ölüyü bile öyle hallere getiriyor ki hayatta yaşayan insanların fonksiyonundan daha çok fonksiyon varmış gibi yetişe Abdülkadir Geylani ediyor tam kurtuluyor yani ölü hiçbir şeyden haberi yok. Onun duasından da haberi yok ama şeytan o insana vesvese vere, vere vere vere vere vere zannediyor ki Abdülkadir geleni ona duyacak da onun duasına icabet edecek. Duaya icabet eden Allah'tır. İşte şirk böyle bir şey. Allah'ın sıfatını Allah'tan başka insana ve herhangi bir şey verirsen ne olur? Şirke girmiş olursun. Onu Allah'la aynı tuttuğun için, Allah'ın sıfatlarından bir sıfatı ona verdiğin için. Demiyorsun ki e, al, bu, bu Allah'tır, ama Allah'ın sıfatından bir sıfatı verdin mi birine? Şirk'e düşmüş olsun, müşrik olursun, ebedi cennet cehennemlik olursun. Yani Allah mutlak işitir. Biz burada kadınları ne görüyoruz, ne duyuyoruz? ama onları da dersi bir. Onlar da bizi duymuyor, ama Allah Teala duyuyor. Hem bizi ama onları hem de herkes hem de her şeyi. Ama şimdi bir adam derse ki. Ya Şeyh'im onları da duyuyor, onları da görüyor, biz de görüyor falan. Bu adam müşrikti. Niye? allah o sıfatını o adama vermiş oldu. Veya kabirdeki falancı insan görüyor, duyuyor dersin. Velayet Bu anlamda ayet-i kerimeler birçoktur. Hepsinin ortak anlamı şudur bu ayetlerin. Allah'tan başka kime dua edilirse edilsin duaya cevap veremez. Ve len faydası olmaz. gayri Bazen olur ki diyor. Mesela adam gider Allah'tan başkasına dua eder. Allah da o adamın duasını kabul eder. Bak dikkat edin. Adam gider diyelim ki bir kabre, kabirde dua eder. Falanca kabirden bir şey ister. Allah da o adamın istediğini verir. Allah onu imtihan etmek için, fitneye düşürmek için. Acaba ona mı ihtimal edecek yoksa bana mı? Ha adam der ki ya ben gittim o kabirde dua ettim, istediğim oldu sen de git. Mi diyecek? Yoksa ya Allah muhafaza ya ben öyle dua ettiğimden dolayı değil. Allah insanı imtihan etmek ister. Bazen böyle de olur. Mesela adam ne diyor? Diyor ki ya diyor ben diyor gidiyorum diyor o cinci hocalara mesela. Benim neyim var her şeyimi biliyor diyor ya. Her şeyimi biliyor. İşte bu insanı küfre düşme yolu işte. Adama diyor ki benim diyor evime kim büyü yaptı kim geldi kim gitti kocam nedir karım nedir çocuğum nedir ne oldu ne zaman ne olacak falan. Hepsi dediği tuttu diyor. Bazen böyle tutar Allah o insanı imtihan etmek için işte. Allah'ın sıfatını cinler bilir. Cinler haber veriyor. Cinler haber veriyor tabii ki. Ama hadis-i ift-i ki cinler diyor bir tane doğruyu katar ondan sonra da yüz taneyi de şey da yalanı da beraberinde ekler diyor. Ama o şahıs o hocanın onun bilgini veyahut da gördüğünü zannediyor. Ha evet. Gerçekten yani veriyor o, o şahısın gördüğünü ve bir insan dua ediyor değil mi? allah ve ve ve ve ve ve eder ve ve ve ve ve bir ve ve ve ve ve ve kabul eder ve ve ve ve o anda kabul ettiyse o demek değildir ki o adamdan sebep kabul etmiştir. Mesela aynı ne gibi? Bir insanın adak adaması gibi. Ne diyor hadis-i sevde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Adak adamayla sizin başınıza gelecek olan zararı def etmiş olmazsınız. Ancak adak sebebiyle ne olur? Cibrinin malı cibri. E, Çıkmış olur buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Adak adamak bundan dolayı mikruhtur. Bazı alimler göre haramdır ama e, e, mikruhtur. Niye? Çünkü haşa Allah'a rüşvet teklif eder gibi. Ya Rabbi sen benim bu sıkıntımı giderirsen ben senin için kurban kisim. Alan senin bu ihtiyacı yok ki. Ha ama diyelim ki e, allah Teala senin o sıkıntını giderdi. Sen onu adadığından dolayı değil. allah Teala o ezeli ilmiyle zaten takdir ettiydi. Bu çocuklara bir çözüm bulmak lazım allah Teala ezeli ilmiyle takdir ettiydi. O kulumun başına bu sıkıntılar gelecek ve ben de ondan bu sıkıntıyı gidereceğim. Yoksa o ona adadığından dolayı değildir. Yani Allah Celle Celaluhu'dan karşılıklı bir şey istemek. Sen bana bunu yaparsan ben de senin için bunu yaparım. Bunlar yanlıştır. Biz her halükarda Rabbimize ibadet etmek, her halükarda tazim etmemiz, her halükarda ondan korkmamız gerekir. O bize e, sıhhat verse de, vermese de, hasta da olsak, sıhhatli de olsak her halükarda dua etmemiz Ama gerekir. Kalbimiz de olmalıdır. Yani, herhangi bir e... Kaza geldi veyahut da mutlu bir olay oldu. Olduktan sonra... Verebilir. Ben, Aynen bu da çok, çok önemli. Yani başından bir sıkıntı vardı gitti. Rabbime şükretmek etmek için ben tasadduk edeyim. Bu olur. Heh. Ama baştan şartlı yaparsan böyle. Ondan sonra olduğu zaman insan neye bağlıyor? O paraya bağlıyor. Yani. O adaya bağlıyor. Ben diyor kurban adadım. Bundan dolayı bu işim oldu. Falan diyor. olmadan için şöyle de olabilir. Yani bir e, hayır bin belayı e, defneder derler ki. Yani önceden... Bir sadaka, bir sadaka sadaka, yani. sadaka belaları defeder. Evet o şekilde de olur yani. Tabii aynen. Ya yani insan yani. önce mesela bir hadisi eee Şerif-i Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle ki kul Allah Celle Celaluhu'yu rahatlık halinde anarsa Allah da o kulunu darlık anında anar. Yani darlık anında Allah ona yardım eder. Buradaki önemli olan şey şart koşmamak yani. Şart mi? koşmamak yani. Yani benim şu işim olursa ben şunu yapacağım. Öyle değil. Evet. Ama olduktan sonra yardım ederiz, şey yaparsın. Veyahut da diyelim ki işin rast gitmesi için başına sıkıntılar gelmemesi için önceden de bir takım hayırlar verirsin. Adak ama şart koşursan adak. Doğru. Adak yapma işte iyi ben değil de... onu diyoruz ya. Adak iyi değil. İyi. Adak iyi değil. Ya sanki Allah'la beraber anlaşıyorsun gibi. Allah Teala yani senin verdiğin üç re, beş re adaya şuna buna ihtiyacı yok ki hiçbirimizin bir şeyine ihtiyacı yok. Bana şifa ver diyorsun. Başka Bana şifa ver. Ben, ben yani. kuzu kesim diyorum senin için diyorsun. Tabi. Anladın? Mı? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sizin yapmış olduğunuz adaklar vesilesiyle başınıza gelecek olan iyilik ondan dolayı gelmemiştir. Allah onu takdir ettiğinden dolayı gelmiştir. Ancak diyor adak vesilesi adakla diyor cimri'nin malı çıkartılmış olur diyor. Hadisi değil mi o zaman? Hadis-i Evet, allah Teala kadıya bitti insanın bi esbabı maasiyeti li'anamü subhanehu ve teala men kâne abdellillah ve mâkâne abdellihuva. Bazen Allah-u Teala masiyet sevbiyle kulluğunu imtihan eder ve bakar ki kim gerçekten Allah'a kul ve kim gerçekten hevasına ve hevesine kuldur. Ela tera ilâ ashab-ı sebd minne lihud hefî harramallâhu alim en yassattu l-haytân fî yevm-i sebd ve celle Hitan teyt يوم Mesela Allahü Teala Yahudilere cumartesi günü balık tutmayı haram kıldıydı. Ama Allahu Teala da ne yaptı? Onlara haram kıldığı gün balıkları o zaman daha çok gönderiyordu. <gülüyor> Niye imtihan etmek için işte onları. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ve Cumartesinin dışında balıklar gizleniyordu. Yavuzlar <gülüyor> Evet, amet <gülüyor> <gülüyor> onlara bu çok sıkıntı yaptı bu vakal. Keyfe nuharrimu anfusana hadal hitan? Dediler ki biz bu balıkları kendi nefsimize nasıl haram kılarız? Fumefekkaru ve kadderu ve nazaru fekalu nece'al shabakatan wa nad'u yawm el cum'ati wa na'khudhu minha Dediler ki biz bir hile düşünelim şeytancice işte. Biz Cuma gününden ağı atalım, denize serelim. pazar günü de o ağı çekeriz. Çünkü civarsı bol bol geliyor. Her şeyde böyle hile yaptılar. Allahu Teala'nın haram kıldığına hile yaptılar. Allah da onları maymunlara çevirdi. Veselhum anil qaryeti'lleti kanat hadirate'lbahr <gülüyor> denizin kenarında olan o köy halkından insanlara bahset ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. hani onlar cumartesi gününde haddi aşıyorlardı. İtim hitanum yevme sebte'm şur'an onlara Cumartesi günleri balıklar bol bol geliyordu. Cumartesi olmadığında gelmiyordu. Kevelken sıkın işte onların fasıklığından dolayı biz onları böyle imtihan ediyorduk. A'raf suresi 163. minkum Biz içinizde cumartesi gününde azgınlık yapanları biliyoruz. Biz de onlara dedik ki aşağılık maymunlar olun siz. <gülüyor> Bakın Muhammed Esed diye birini duydunuz değil mi? Evet. Yahudiydi, son olmuş, son oldu. Evet. O adam me meali var böyle. Çok tuhaf mealler veriyor. Böyle Yahudilere biraz dokunduğu zaman oralarda biraz böyle farklı anlamlar veriyor adam. Yani... Biraz kalıntısı var yani o gibi insanlara karşı temkinli olmak lazım. Bir, bizim insanımızda böyle şeyler daha çok merak var. Adam Yahudiydi Müslüman olmuş falan. Öyle <gülüyor> insan bir eser yazım daha çok sahipleniyor. Halbuki öyle insanların eserlerine sahip çıkmamak lazım. Çünkü tanımıyorsun daha. Evvela sen kendi kaynağını doğru bilmen lazım. Bu gibi yerlerde Allah onları maymuna çevirdiğinde başka anlamlar veriyor. <gülüyor> Fec'alnana ma wa ma wa Onlar belli bir zaman maymun olarak yaşattı Allah Teala ondan sonra onları felak etti. Fec'alnana <gülüyor> öldürdü yani ruhlarını kapıştı. Biz onların yapmış oldukları şeylerden dolayı intikam olsun diye böyle yaptık <gülüyor> ve ma'iddatil ve takva sahibi olan insanlara da bir vaz olsun. Fandur kefeyselallahu li hadi lehum hadi'l hitan fi yevmi ladhi mun'imi's sayd fihi. Bak burada allah Teala cumartesi günleri onlara nasıl ya balığı yasakladı ama balığı o zamanlar bol bol gönderdi. Lemyas biru ama sabredemediler. Aynen o Talut ve Calut kıssasında olduğunda Talut onlara dedi ki ordusuna buradan dedi kana kana su içmeyeceksiniz. İçersiniz bir avuç içeceksiniz. İnsanın ağırına gidiyor şimdi Allahü Teala'nın mumak kılmış olduğu bir şey biz bunu nasıl şey yaparız? Çoğusu içti çok azınlığı bir avuçtan başka içmediler fakat bu Allah'ın haram kıldığı şeye hile yaptılar. ma Yani mesela Allah Teala ihramlıyken hacda diyor ki siz avlayamazsınız. Yani normalde kuş avlayabildiğin gibi ihramlıyken ne yapamıyorsun? alıyor musun fekan fi hatta ashabe zamanda o kadar kuşlar şeydi ki ellerini tutsalar yakalayacak derecede o kadar iken bol yanaşıyordu diyor ama Allah onlardan razı olsun hiçbir zaman öyle şeylere cüret etmediler sahabe kiram Eee Maide suresi 94'te ya yulezine amenu lebulv bir la bişey'in Teala sizi avdan bir bölümüyle imtihan edecek tenalugu edikum ve rimahukum onları siz kendi ellerinizle onları tutacaksınız veya oklarınızla yakalayacaksınız. Ama Allah Teala bununla imtihan ediyor yani yanaşmayacaksınız diyor. Liyelm <gülüyor> Allahu Mesela hanımın helalken Ramazan'ın gündüzü haram. Değil mi? Yani yanaşamıyorsun Yemek içmek helalken Ramazan gündüzü haram. Yani nedir orada bir imtihan var. bu vakitten bu vakitte diyor yiyemezsin diyor. Halbuki onlar tamamen helal şeyler ama allah Teala belli vakitler vermiş orada sabredeceksin ona dokunmayacaksın. Gaybde Allah'tan e, kim korkuyor Allah onu bilmek istiyor. Gaybde ne demek Allah'ı görmediği halde onu hiçbir kimse görmediği halde sadece Allah'ın emrinden dolayı o emri kim yerine getirecek Allah onu bilmek istiyor. Kim bu haddi aşarsa onun için canını yakacak azap vardır diyor burada galiba bitiriyoruz burada Yani bir Müslüman haram olan şeylere önüne serilmiş olsa bile yanaşmayacak. Mesela diyelim ortada bir para var, bir miktar para var sen o parayı çalsan hiçbir kimse ruhu duymayacak Ha, bu bir haram. Ha, önüne de serilmiş. allah Teala bazen önüne fitne sebebi olarak da serer. Ee, seni imtihan etmek için bakalım bu harama el sürecek misin? Sürmeyecek misin? Bir şey diyor, tamam. diyor. Evet. Bir dakika dersimizi biz bitiriyoruz. Biliyoruz onu. Evet. Ee, bir Müslüman hiçbir zaman böyle haramlara el sürmemesi lazım. Ne kadar sebepler müyesser olsa bile bilecek ki allah Teala onu daima imtihan ediyor. Ve ahiru davana enelhamdülillahirbilaline Evet. Bu başa başa bir fetvaydı yani. Anca yeni bitti. Onun için yarım saat